Efendimiz Ali selamdan sonra raşid halifeler geldiler. Onlar da aynı istikamette gittiler. Sonra bayrağı sizin dedeleriniz Devlet-i devraldı. Osman geldi, Orhan Orhan geldi, Murat Hüdavendigar, Fatih, ecdadımız dedemiz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri geldi.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 etmişler. Kaçacak yer bulamıyorlar. Ya Rabbi bize nusret eyle diye feryat ediyorlar. Sarayda da birileri entrika peşinde koşuyor. Buyuruyor ya: "Wa ohayna ila ummi Musa an ardi'i feiza khifti alayhi falqih fi al-yam wa la takhafi wa la Firavun'un adamları koşuyorlar. Ev ev dolaşıyorlar.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 Şah İsmail denen adam ben haşa Allah'ım ben ilahım diyor. Ehli Sünnet alimlerinin medreselerini yıkıyor, ölenlerini kabirden çıkarıyor, onları yeniden mahkum ediyor, idamla yargılıyor. Kabirlerine bile ulama İslamı rahat bırakmıyor. Müslümanları alıyor kazana koyuyor, diri diri pişiriyor. Alemi İslam'da böyle bir acı var, zulüm var.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 O zaman ey Yavuz kabul eyle, ben sana ittiba ediyorum. Cezayir hükümdarlığını bırakıyor, kalkıyor İstanbul'a geliyor. Yavuz'un ordusuna nefer oluyor. Sonra kanuni onu Hızır Bey'i adını değiştiriyor Hayrettin oluyor. Hayrettin Barbaros, Hayrettin Paşa kaptanı Deryalı'ya geliyor. Yavuz böyle bir sultan, veliyyullah kardeşlerim.